Selamat ve selamu ala eşref ve al-mursaleen Salamatullahi ve selamuhu ta'ala aleyhim ve aleyhina ecma'in Allahumma allimna bima yanfauna ve anfa'na bima allemtena fe inneke alama teşavu qadir Allahumma azzel islama ve al-muslimin ve a'li kelimetel haqq ve al-din Bir rahmetike ya ve al ve al Fi ve ve akhirah vel bil cenneti ve ya rabbal alemin, ey bizim allahımız sen bizleri nefsimizin şerrinden kötü zümrelerin şerrinden şeytanın şerrinden müfsit insanların şerrinden bizleri koru ya rabbi müslümanların arasına nifak ve fitne sokmak isteyen zümrelere fırsat verme ya rabbi Lutfinle, ihsanınla bizlere muamele yap ya rabbi Evet değerli kardeşlerim Bugün genel büyük bir sahabeden sizlere bahsedeceğiz Bu sahabede Resul-i Şan Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor ki İnne fikel Sende iki tane sıfat var Ey kişi Bu iki tane sıfatını hem Allah seviyor Hem de Resulü seviyor İki tane sıfat var sende Bunu hem Allah seviyor Hem de Peygamberi seviyor diye buyuruyor Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zatın adı Zeydül Hayr. Zeydül Hayr'ın da isminde bir sahabe. Bunun iki tane, bir Zeydül Hayr bir de Zeydül Hayr. Cehaletten önce, İslam olmazdan önce adı Zeydül Hayli idi. İslam olduktan sonra Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeydül Hayr diyerekten Peygamber Efendimiz buna bu ismi verdi. وَالنَّاسُ مَعَادِنُونَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ İnsanlar bir maden gibidir. Cahiliyetteki olan seçkin insanları İslam'da da seçkin insanlardır. Bu sahabenin, bu sahabe, evet, İslam'dan önce Zeydül Hayr olan, İslam'dan sonra Zeydül Hayr olaraktan isme şamil olmuştur. Büyük bir sahabedir. Büyük bir sahabedir. Bu, bu, Edeb kitaplarında buyurulduğu gibi Şibani Hazretleri e, Beni Amirden rivayet ederekten buyuruyor ki bize bir sene var, varid oldu, Kır, kırklık bir senesi yağmur yağmadı, herkes aç kaldı, hayvanlar ölmeye başladı, herkes ne yapacağını şaşırttı. Bunun üzerine bu kişi zeydul hayr olan bu kişi. Ailesini aldı. Irak tarafında hire denilen bir yere göçtü. Hireye gitti. Ailesini aldı, hireye gitti. Orada ailesini bıraktı ve dedi ki beni burada bekleyiniz. Ben size ta ki sizlere dönünceye kadar ya parayla dönerim mal ve servetle veya ölürüm. Ya öleceğim o yolda veyahut da sizlere bir servetle dolacağım, döneceğim, sizlerin yüzünüzü güldüreceğim. Hayatınızı bahtiyar edeceğim dedi ailesine. Azını aldı, Çıkısını aldı. Yola devam etti. Bir gün bir gece yürüdükten sonra uzakta bir çadır gördü. Uzakta bir çadır gördü. Çadıra yaklaştı. Çadırın yanında bağlı bir tane at yavrusu, at yavrusu bağlı bir at yavrusu gördü. Bunu Alıp götürmek istedi. Bineceği sırada bineceği sırada bir ses geldi. O yavruyu bırak canını kurtar dedi. O yavruyu bırak canını kurtar dedi. Bunun üzerine o yavruyu bıraktı. At yavrusunu ondan sonra yoluna devam etti. Yedi gün yürüdü. Yedi gün yaya yürüdü. Yedi gün sonra bir yere vardı. Bir yere vardı. Baktı ki bir tane çadır. Çadır lüks bir çadır. O çadırın kubbesi de deriden yapılmış. Etrafı çok süslü. Böyle bir çadır gördü. O çadırın yanında da, o çadırın yanında da bir ahır gördü. O ahırda develerin ağılı idi. Develer kalıyor idi orada. Ve o ağlın çadıra yaklaştı. Baktı ki bir tane yaşlı bir kişi o çadırın içerisinde kendi haline oturuyor. Kendisi o kişinin arkasına yaklaştı, gizli bir köşeye sıkıştı, orada oturmaya başladı. Bu arada iken, bu arada iken ta ki güneş battı. Güneş battıktan sonra bir tane suvari olan bir kişi yanında iki tane kölesi kendisi atın üzerinde, atın üzerinde Kölesinin birisi sağında yoruyor, birisi solunda yürüyor ve bin, te, yüz tane de deve ile geldi, o çadırın yanına develerini öktürdü kendisi de indi. İndikten sonra kölesinin bir tanesine dedi ki, güzel bir deveden dedi, geç süt sağ dedi, geçti sütü sağdı, getirdi, götür şu kişiye ver içeride oturan kişiye, yaşlı olan kişiye dedi, götürdü verdi. O sütü içtikten sonra sütü bitiremedi o yaşlı olan kişi. Sütü bitiremeyince aldı bir kenara koydu. Birkaç defa çektikten sonra kenara koydu. O köle kenarda duruyor, uzakta duruyor. Tekrar alıp o kabı götürecek. Yaklaştım diyor. O geriye kalan sütü de ben içtim diyor. O köle de görmedi. Yaşlı kişi de görmedi. Aynen o kabı yerine koydum diyor. Köle aldı kabı götürdü. Dedi ki o zata süvariyeye. Ben sütü verdim. Sütü tam içti. Deyince al götür bir daha sağ dedi diyor. Bir daha diyor gittim sağdım. Gene götürdüm diyor. O yaşlı olan kişinin önüne koydum diyor. Fazla içemedi diyor. Fazla içemeyince diyor. Geri kalanı yine kenara koydu. Ben aldım içtim ama şüphe uyarmasın diyerekten sütün hepsini içmedim diyor. İstahım var. Arz ediyorum. Acım ama sütün hepsini içmedim dikkati çeker de bir şüphe uyanır diye içmedim hepsini diyor. Gene de kenarında biraz içinde biraz bıraktım diyor. Ondan sonra ikinci köleye o gelen suvari dedi ki git bir tane koyun kestedi diyor. Bir koç kestedi diyor. Kesti diyor. Getirdi diyor. O suvarinin önüne koydu. O suvarinin kendisi eliyle kızarttı. Güzel bir halde kızarttı. Ondan sonra götürdü, o yaşlı kişiye yedirdi. Ve kendisi de köleleriyle beraber yedi. Yedikten sonra az bir zaman geçmedi ki kendileri güzel derin bir uykuya daldılar. Derin bir uykuya daldılar. Hepisi de uyur, uyur iken ben o arada diyor, baş deveni yanına ulaştım, çözdüm, üzerine bindim, yürürken Arkadaki develer de bize tabi oldu. Yüz tane deveyle gidiyorum diyor. Haliyle yol aldık. Devam ediyoruz diyor. Gece yarısı diyor. Arkama bakıyorum. Önüme bakıyorum. Gelen yok. Sabah oldu. Baktım hala gelen yok. Yoluma devam ediyorum diyor. Ama diyor tamamen aydınlayınca baktım ki arkamdan büyük bir kuş sürüsü olur ya öyle bir sürü gelir gibi arkamdan büyük bir kişi geliyor diyor. Gele gele geldi ki o develerin sahibi, o develerin sahibi yanıma geldi. Ondan sonra ben onu tanıdım diyor. Tabii o beni tanımıyor diyor. Çünkü beni, ben onu gördüm ama o beni görmedi diyor. Ondan sonra kenara çektim diyor. Deveyi bağladım. Bana dedi ki diyor, o deveyi çöz dedi diyor. Çöz dedi bana. Ondan sonra ben çözmedim. Oklarım vardı diyor. Çıkarttım çantamdan. Oku hazırladım. Hücuma taarruza geçeceğim neredeyse diyor. O bana taarruza geçince. Ondan sonra uzaktan bana durdu. Bana dedi ki gene çöz dedi diyor. Hayır çözmem dedim diyor. Ben ailemi Hira'da bıraktım. Ac ve susuz olaraktan. Onlara da yemin ettim. Yemin ettim. Ve dedim ki ya sizlere bir servette döneceğim. Veya bu yolda da öleceğim, daha yanınıza gelmeyeceğim dedim. Böyle bir ahdim var aileme dedim diyor. Ben bu ahdi yerine getirmem gerekiyor. Diyerekten aramızda mücadele devam ediyor diyor. O kişi hala israrında devam ediyor. Çünkü develer onun. Alması gerekiyor. Alması gerekiyor. Dedi ki diyor ya sen ölü bir insansın. Devenin çöz dedi diyor. Hayır çözmem dedim diyor dedi ki sana yazıklar olsun sen gururlu bir insana benziyorsun deveyi çöz dedi diyor hayır çözmem dedim diyor o zaman sen bana tarif et de ben çözeyim kaç düğüm yaptın dedim diyor geldi kendisi devesini çözdü diyor ondan sonra benim yanıma yaklaştı diyor bana bir şey demedi diyor elimdeki okularda elimden aldı diyor ondan sonra bana dedi ki gel arkama bin dedi diyor arkasına bindim yola devam ediyoruz diyor develer arkamızda biz bir deveye bindik, ben onun arkasında yolumu, yolumuza devam ediyoruz, diyor. Dedi ki bana, benim ne yapmamı zannediyorsun sana? Şu anda sana ne yapabilirim, dedi diyor. Ben de dedim ki, diyor, bana en kötü şeyleri yapabilirsin. Çünkü ben seni yordum, develeni aldım, seni sıkıntıya soktum, buraya kadar geldin, istirahatına mani oldum. Bana istediğin şey yapabilirsin, dedim diyor. Ve Hazreti Allah da sana fırsat verdi, beni senin eline geçirdi, fırsat senin elinde, her şeyi yapabilirsin dedi diyor, dedim diyor. Dedi ki diyor, hayır, ben sana ben sana hiçbir şey yapmayacağım. Sen çünkü mühelhil olan şeyhin sütünden içtin, yemeğinden yedin, o gece onunla beraber kaldın, dolayısıyla ben sana hiçbir şey yapmayacağım dedim dedi diyor. O zaman bunun üzerine dedim ki, sen ezeydül hayli ent, sen zeydül hayl mısın dedim diyor. Evet, ben zeydül haylim dedi diyor bana o kişi. Bunun üzerine dedim ki diyor, o zaman senden korkum yok. Sen merhametli, onurlu, müşerref bir insansın dedim diyor. O zaman dedi ki diyor, sana yemin ederim ki bu develer benim olsa sana teslim ederim bu develeri. Hiç tereddüt etmeden hepsini sana veririm dedi diyor bana. Ancak bu develer benim kız kardeşimden kız kardeşimin dolayısıyla sana bir şey veremem. Emanet üzerinde ben emin olduğumdan dolayı bu develeri muhafaza etmek mecburiyetindeyim dedi diyor. Ama sabret. Ben bir kaç sonra, bir kaç gün sonra büyük bir savaşa dalacağım. O savaşta büyük bir ihtimal büyük ganimetler alacağım. Aldığım ganimetleri sana vereceğim dedi diyor. Aldığım ganimetleri o develeri sana vereceğim dedi diyor. Hakikaten de üç gün geçti diyor. Üç günden sonra diyor aralarında başka kişilerin arasında bir savaş çıktı diyor. O savaşa girdi diyor. Yüz tane deve ganimet olaraktan aldı diyor. Bu yüz tane deveyi bana verdi ve al bunu memleketine get derken bana da koruyucular verdi bunu alacaksınız, Hire'ye kadar koruyacaksınız ve Hire'de teslim edeceksiniz ailesine, ile beraber geleceksiniz diye beni muhafazalarla beraber gönderdi diyor. Ben Hire'ye geldim diyor. Aileme vermiş olduğum sözü yerine getirdim. Develerle beraber, servetlerle beraber hem yüzüm güldü, hem de yüzlerini güldürdüm onların diyor. Ve bu sırada devam eder iken diyor, bir de Medine-i Münevvere'de Medine'ye münevvere de, hire zaten Medine'ye yakın idi. Allah'ın Resulünün, Allah'ın Resulünün davet davetini, ondan sonra duydum diyor. Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl olduğunu eşittim diyor. Bunun üzerine çıktım meydana. Dedim ki diyor, ey Tayyip kabilesinden olanlar, ben Medine'ye gideceğim. Benimle beraber Medine'ye gelmek isteyenler var mı? Gideceğiz, orada o zatı göreceğiz. O zatın sohbetine katılacağız. O zatın dediklerini alacağız. O zatın yüzüyle münevver olacağız. Dedim diyor. Bana çok isticap eden onlar oldu diyor. İsticap edenlerden Zurbini Sedus, Malik İbni Cübeyr, Amir İbni Cübeyr ve gayruhum ve gayruhum. Nişe nişe insanlar benim bu davetime isticap ettiler diyor. Ne zaman ki medine Münevvere yaklaştık diyor. Gideceğimiz yer neresi diyor? Tanıdığımız, bildiğimiz bir kimse yok. Allah'ın Resulü'nün mescidinin önüne vardık diyor. Orada diyor kervanımızı eyledik diyor. Mescide girdik diyor. Mescide girdik diyor Allah'ın Resulü de. Eshab-ı toplamış. Onlara nasihat ediyor. Onlara nasihat ediyor. İslamiyet'i anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'i ediyor onlara. Biz de diyor doyasıya dinledik bunu diyor. Doyasıyla dinledik Allah'ın Resulünün bu nasihatlarını ve Allah'ın Resulü dedi ki, diyor ki, İni hayrun lakim min uzza, tapmış olduğunuz en büyük putlardan ben daha hayırlıyım ve ve minkul mata budun İni hayrun el sevmiş olduğunuz en güzel servetli hatta o siyah atlarınızdan, develerinizden daha hayırlıyım diyerekten Allah'ın Resulü, sahabeyi i kirama hatta bulunuyor diyor. Bundan çok tesir et bize müessir kıldı diyor. Tesir etti bizlere bu söz diyor. Ama hepimize de değil diyor. Bana ve benimle beraber olan çok kişiler bu sözlerden alındı diyor. Kalbimize koyduk diyor. Allah'ın Resulü'nü gönlümüzden sevmeye başladık diyor. Anda bundan bir tanesi diyor. Allah'ın Resulüne isticab etmeyerekten etmeyerekten kendisi Şam diyarına geldi. Hristiyan oldu diyor. Diğerlerimiz diyor, Allah'ın Resulü Hutbeyp hit sonra mescitten çıktıktan sonra yanına vardık. Allah'ın Resulü'nün ve Resulü Şan Efendimize kim o's ol kim olduğumuzu takdim ettik. Nereden geldiğimizi söyledik. Niçin geldiğimizi söyledik. Niçin geldiğimizi söyledik. Niçin geldiğimizi söyledik ifadesinde bulundu. Ancak bu Zeydül Hayli olan bir kişi o kadar babayit, o kadar baba bir insandı ki ata bindiği zaman atta ayakları bile sürükleniyor idi. Bu kadar baba bir zatıdı. Bu kadar baba bir zatıdı. Bu zat. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendilerini tanıttıktan sonra İzah ettikten sonra, ne maksatla geldikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna durdu. O yüksek boyuyla birlikte Kale dedi, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah. Sen Allah'ın Resulüsün, şahitlik yaparız. Sen Muhammed'sin, sen elçisin, sen teksin, sen tek Allah'ın kulusun. Ey Allah'ın Resulü dedik diyor, ve akbal resulül kerim ve kalele bunun üzerine yöneldi mel ente sen kimsin dedi diyor bana kâle dedi ki ene zeydül hayl bin mühelhil mühelhilin oğlu zeydül haylim dedim diyor fekâlel resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bel ente zeydül hayr sen zeydül hayl değilsin zeydül hayrsin dedi bu şekilde elhamdülillah Allah hamdolsun ki seni cehaletten Allah kurtardı. İslamiyet'e seni muvaffak kıldı. Ey Zeydül hayır dedi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi boş bırakmadı diyor. Beni ve diğer arkadaşlarımı birlikte Ömer İbni Hattab ve büyük sahabelerle birlikte aldı. Allah'ın Resulü bizi evine götürdü diyor. Evine misafir etti diyor. Evine gittik diyor. Evine girince Allah'ın Resulü bana diyor yastık uzattı. Yastık uzattı. Bu yastığa yaslan diyor. Ben hayır yastığa utandım diyor. Allah'ın Resulü'nün huzurunda yaslanmaya diyor. Geri iade ettim diyor. Tekrar bana uzattı. Gene iade ettim diyor. Tekrar uzattı. Gene iade ettim diyor. Bunun üzerine oturduktan sonra dedi ki Ya zeyt, Ey zeyt. Bana çok vasıflı insanlar ederler idi. Gördüğün zaman ama o vasfı haiz olmadıklarını görür idim. Ama baktım ki sendeki vasıf izah ettiklerinden daha fazla böyle bir böyle bir vasıf hailsin dedi diyor. Sümme kâle dedi bana ya Zeyd ey Zeyd sende iki tane hasla vardır ki Allah ve Resulü bunları çok seviyor. Allah ve Resulü bunları çok seviyor diye buyurdu bana diyor. Ve hume el enâtu vel hilmu yumuşaklığın çok yumuşaksın. Çok kibarsın, kanaat karsın. sükunete eren bir zatsın. Allah ve Resulü bu sıfatı çok seviyor dedi diyor. Elhamdülillah, hamdolsun ki dedim diyor. Allah'ın ve Resulü'nün sevmiş olduğu bu sıfatları bana verdi diyor. Allah'a hamdolsun. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana baktı diyor. Vekale dedi. Atini ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulüne baktım diyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, bana 300 tane, 300 tane deve ver. Bu develerle Rum diyarına hücum edeyim, savaşa gideyim. Orada sana çok şeyler kazanacağım dedim diyor. Bunun üzerine Allah'ın Resulü dedik diyor, ne kadar bir iyilik sahibisin, ne kadar hay hayır sahibisin. Ey Zeyd dedi diyor. Ve benimle beraber giden kişi Hepsi de Müslüman oldu diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Benim yüzüme baktı diyor Ben Medine-i Münevver'den ayrılacağım ama üzülür Üzüldü diyor O sıralarda da Medine-i Münevver'e de Her tarafa Yaygın bir hastalığı var Isıtma hastalığı meydana gelmişti diyor Isıtma hastalığına uğrayan insanlardan o ısıtma hastalıktan Kurtulmaları da Çok zor idi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medineyi Münevvere'den ayrılırken ayrılırken ısıtmaya hastalığına yakalandığını gördü. Bu zatın bunun üzerine Peygamber Efendimiz üzüldü ve ona şefkat diledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ayrıldıktan sonra yolda devam ederken bu hastalık neticesi Zeydül Hayr vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah onu ve bizleri kıyamet gününde yüzü gülen şahıslardan eylesin. Hepimizi, hepimizi arz etmiş olduğumuz bütün iyiliklere nail kılsın. Ve ahir davane enil hamdü rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyine Muhammed ve ala ali seyyidine Muhammed.